Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız, kamusla güreşiyoruz yeni yayın döneminde. Yeni kelimelerle karşınızdayız diyerekten programı açıyorum efendim. Evet efendim <gülüyor> e, bizim yedinci yayın dönemimiz e, konsept değiştiriyoruz her yayın döneminde. Bu sefer beden, evet. vücut, organ başlığı altında. İlerleyeceğiz. Geçen hafta başlamıştık bedenini. Çağrışımlarından bahsettik. Uzun Bu hafta uzun. sözlüklere gireceğiz. Hatta sırf çağrışımlardan bahsederek evet. geçti yani. Bu programımızın destekçileri Müge Erdem ve Selin Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sosyal medya evet. hesaplarımızı hatırlatalım. hatırlatalım. Twitter, Instagram ve Gmail adresimiz var. Aynı isimli. Twitter'ı biraz daha aktif kullandığımızı evet. altını çizelim. Bilgiler, kayıtlar orada. Paylaşamadığımız şeyleri bazen orada paylaşarak, görsel olarak da devam ediyoruz. Paylaştıklarımızı da keza altını çiziyoruz, tekrar ediyoruz. Efem çağrışımlarda benim aklımda bir şeyler kalmıştı Keremcim, Bir onunla tamam, devam canım. edeyim. Ee, sen özellikle geçen hafta e, hem e, bu işte 6 Mayıs idamlarla ilgili vücudun bütünlüğünün bozulması yok edilmesi, Ramazan'ın başlamasına dönük olarak vücudun terbiyesi başlıklarını anarken hani vücuda ne yaptığımızla ilgili konuşmuştuk. Orada bir şey e, üzerinde e, durmak istiyorum e, estetik mevzu e, bazen e, estetikle e, insanın vücudunu tabi güzelleştirme amaçlı bir adım bu ama e, çok daha başka e, hallere varılabiliyor e, sanatta yapılabildiğini söylemiştik Orlan örneğinden ama e, onun dışında e, artık o estetikle güzelleşmek için atılan adamın çirkinleşmeye doğru gittiği ya da artık e, hani yaşlanmayı ortadan kaldırmak isterken hmm. e, bambaşka bir fizyonomi yani o kişi o kişi değil artık gibi bir değişim. Keza aynı şey tabii. Çirkinleşme nasıl bir, bir bakış açısı tam olarak emin değilim ama bazen çirkinleşiyorlar bence böyle hani bir senin gözünden ama onu kendi gözünden baktığın zaman evet <gülüyor> Evet ee, ama yok bazen örnekler... güzel görünüyor. Ben şimdi bir, bir iki örneği Twitter'dan kullanalım. orada herkes ortak oluyor. <gülüyor> Afişe diyeceğim herkesi çekinmesin. <gülüyor> ya hayır ama yani işte hem görecelilik var hem o güzelleşme uğruna gelinen nokta gibi de düşündürüyor bu estetik iki ucu keskin. Evet yani bunun evet bunun niye Uçak. aklımıza gelmedi? Şimdi aklına gelmesi iyi oldu aslında. Evet, evet doğru efendim. diyorsun. Estetik plastik cerrahi de e bu hani çok hani artık sık sık da hani gündeme geliyor programlar, televizyon programları, radyo programları. Evet. Ee, ürünler. Evet, ürünler. Hatta artık cerrahi Yani hayatımıza ışığı. girdi yani işte botokstur. Ha İşte evet. efendime söyleyeyim, e, ne bileyim hani Yok, örümcek, silikondur. bilmem işte baby face. Bir, bir sürü uygulama ee, evet. var. Hatta kesip biçmeden yani. Bazı hmm. iğneler. İşte lazer uygulamaları var vesaire. Evet. Bazı iğneler var dediğim gibi. Vücudumuzu şekilden şekile evet. sokma Evet. Bu da bir hani Yönü diyelim. Yönü tabii evet. ki. Sözlüklerimize bakalım. Etimoloji. Yeni sözcüğümüz var. Hemen. Anne konuş yani bir, daha te Efendim, bir daha teşekkür edelim. Efendim bir daha teşekkür edelim. Türkiye Bilimler Akademisi e, Andriy Hatice'nin çok değerli e, kaynağı, tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lügatini bizimle e, paylaştılar, bize yolladılar. Sağ olsunlar. E, şimdi hemen ondan girelim. Hı -hı. E, beden sözlüğü. İki anlamıyla öne çıkıyor aslında e, vücut e, gövde e, anlamıyla e, bu beden e, Arapça e, badandan gelen hmm. bir kök. İkinci anlamı da e, kalenin iki burcu arasındaki duvarına da beden evet. deniyor. Evet. E, Siperlik Süperlik evet. Hı -hı. evet savaşta da. E, gövdeye de e, titse sözlü yer vermiş. E, Türkçe bir kökeni var. Aslında sonra İsmet Zeki baktığımızda bayağı tartışılır bir başlık e, olduğunu görüyoruz. Titse şöyle yaklaşmış. Gevde ve gövde şekilleri var. Zaman Hı -hı. içinde, bugüne kadar gelen. E, bu tabii bizim beden anlamında baş, kol, bacak dahil olmayan kısma gövde deniyor bir. Hı -hı. Bir de ağacın esas kısmına kök ve dallar olmaksızın kalan kısmına deniyor e, Türkiye e, Türkçesinde e, bu tip değişimler dedik ya gevde ve gövdeden hı -hı. gelmiş gövdeye diye Yani ev gibi olan şeyler öve o da sadece öye geçerek bir değişim geçirebiliyor Hani gevher gövher göher hı -hı. çile göer gibi kelimelerde olduğu gibi tevbe tövbe de olduğu gibi Hı hı ee, ve gene gövdeden türemiş gövdelemek ifadesi var yemek gövdeye indirmek anlamında gövdeli hem iri yapılı insanlara hem de hamilelere verilen adliyet ise de geçiyor hı hı. Ee, istersen ben bu Sekevboğlu'na geçmeden sen nişan İşan yana yandan, bakayım beden evet. dediğin gibi işte Arapça badandan geliyor insan gövdesi torso kale burcunu zaten söyledim bir yandan da giysi ölçüsü kolsuz kısa gömlek veya zırh Anlamı da var. Ha tabii. Hmm. Kale kaç burcu beden. sur anlamı Türkçe özgüdür demiş Nişanyan. Giysi ölçüsü anlamı TDK Türkçe sözlükte mevcut değildir demiş. Hmm. Kaç beden giyiniyorsun? Hı -hı. Bete. E, doku var işte Fransızcası tisu karşılığı. E, yeni Türkçe sözcük e, önceleri Fransızca tisu karşılığıyken iken tisü, e, yakın dönemde Fransızca tekstüe karşılığı olarak da. Kullanım kazanmış. Doku evet doku demek. Gövde eski Türkçeden geliyor yine nişanyanda. Orada kök olarak köğtön diye bir şey var. Ce aynı zamanda ceset anlamı da taşıyor. Hmm. yana göre. Gövde. Evet. Ceset beden anlamı da var. Ee, kas ve organa da baktım bir yandan. Türkiye Türkçesinde kas, kas fiilinden serbest çağrışım yoluyla türetilmiştir. ...Türkçe'de s ...son sesli fiil kökünün isim olarak... ...hizmet vermesi benzersiz demiş Nişanyan. Organ ise... ...vasıta ve alet hizmetini gören... ...şahıs veya şey... ...Fransça... ...ogen'den geliyor alet, araç. Vücutta uzu mecazen. Latince'de organum... ...eski Yunanca'da organon... ...diye de geçiyor bir yandan. Uzuva baktım yine Nişanyan'da. Arapça... ud ve kökünden geliyor. Eklem organ özellikle kol ve bacak. Demek, evet. E, vücut ise Arapça yine vücuttan geliyor. Varoluş, mevcudiyet anlamları var. Aynı zamanda vacada diye mi okunayım bilmiyorum. Bende de vecede diye var. Böyle Arapça'da şey kökten türetiliyor e, evet. ya. Evet. gibi. Bulundu, var oldu gibi. Aynı zamanda icat, mevcut, veçt, vicdan da e, aynı kelimeleri İlimlerle ilintili, ilintili evet bunlar ee, var ben de bir ismek... yandan da istersen etimoloji e, şeyde Titse'de kas yine eski Türkçe ha, sıkmaktan doğru. geliyor Organda, e, organ da e, urgandan geliyor demiş o da Meniski'nin e, sözlüğüne bakmış 1680 tarihli kök olarak urgan diyor Türkçe'de hmm, evet ee, ona ismesi köyüboğlu da değinmiş sadece o bir sanki ikinci anlam mı bağlantı var mı bir yandan çünkü bağlayan bir şey de urgan e, ama uh -huh. diyoruz ya biz etimolojide e, bir ulaşamadığımız geçmiş diye bir zaman var ve artık evet. araştırıcılar da tahmin yoluna gidiyorlar ya Ben burada böyle etimoloji etimoloji demişken sevgili arkadaşımız mefareti bir kulaklarını çınlatmak istiyorum bu programa başladığımızda. Evet bize etimoloji hem ne kadar ilgisini çektiğini hem çok düzenli olarak yer verirsek ne kadar sevineceğini söylemişti. Onun bir kulaklarını çınlatalım diyorum. Ben de İsmet Zeki Eğboğlu'ndan seni tekrarlamayan şeyleri söyleyeyim. Türk Dil etimolojik sözlüğü say yayınlarından basılmış. Evet. <Gülüyor> Gövde eski Türkçe, e, İsmet Seki Eyüboğlu birkaç köke inmiş. Şimdi bir kök ve kök diye bir kökten gelebileceği varsayımı var. Yani bir nesnenin temel bölümü, kökü, kütüğü anlamında. Hı hı. Orada e, köyde, kövde, gövde gibi sözcüklerin... E, ...olduğunu veya da... ...ve veya ya da bunlar... E, ...tarama sözlüğüne bakıldığı zaman... E, kiz, e, ...Andrea Tisse de... ...bu kısmını açıklamıştı... E, ...gevde de bir ek aslında gev kök baktığımız zaman Hı. ama e, Eybolu diyor ki yani gev kökünün kaynağı belirsiz daha geçmişe gidemiyoruz ve hangi anlamı barındırdığını bilmiyoruz ama gevde diye bir şey var. E, onun dışında Asya Türkçesinde köküz, kögüz, köküz, köküz e, sözcükleri var. E, burada da o kök kısmı kök, üst kısmı ek e, ve bu kök soy, boy asıl anlamlarına taşıması açısından bir yaklaşıyor gövdenin manasına. Hı hı. E, buradan göğüs sözcüğü türemiş aslında. Yani bu göğüs hı. gövde arasında da bir bağlantı olduğunu düşünüyorum diyor Eyboğlu. E, böyle bir takım bağlar ve akıl yürütmelerle ilerliyor. Sen birçok dildeki karşılığını söylemiştin. Yani Almanca'da Körper, Fransızca'da Korps e, Latincede korpus, İtalyanca'da korpo. Bunlar hep gövde için. Hı hı. E, İspanyolca'da kuerpo, Grekçe'de değişiyor soma, Farsça'da ten, Arapça'da zaten beden demiştik. Organla ilgili tıp atıp aynı söyleyeceğimiz şeyler. Hiç girmiyorum. Sadece Ferit Develloğlu'nun Osmanlıca Türkçe sözlüğünde uzuvun e, Arapçadan geldiği hatta aza diye de bir kelime vardı hmm. bir şeyin üyesine de aza denir ha, evet, bir kulübün azası partinin azası gibi organ vücudun müstakil bir parçası ya da bir bütünün parçaları manasına geliyor. Böyle efendim etimoloji. Ee, TDK bakalım. Bakalım. E, beden yine Arapça canlı varlıkların maddi bölümü vücut. Vücudun baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü gövde, hı hı. kale duvarı bahsetmiştik. Beden cezası diye bir şey var. İnsan vücudu üzerine uygulanan ceza. Hı hı. Beden eğitimi diye bir şey var hepimizin bildiği. İşte vücudumuzu Ders. güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma. Geçen programda demiştik bedenci işte beden evet. eğitimi öğretimi deniliyor. Pek de sevmiyorlar anladığım kadarıyla. Ee, yanlış da bir kullanım aslında ama yani bir yandan öyle. Evet. Çok yaygın. Ee, i̇stersen bir şarkı arası verelim. TDK'ye devam edelim. Efendim buyurunuz. Şarkımız e, Münir Nurettin Selçuk'tan. Vücut ikliminin sultanı sensin efendim. <gülüyor> e <San> <San> I understand. Radyo Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşmeye devam ediyoruz. TDK bakmıştık. Devam ediyorum. Doku, bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç, mecazendi bir bütünün yapısı ve özelliği, doku bozukluğu diye bir şey var Didemciğim. Hmm. Yara darbe, yangı, uğur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, iplama, lezyon... Evet, evet. Diğer dediğinde şey değil mi böyle hani işte e, kumaşın dokusu, tahtanın dokusu tabii, gibi tabii. bir doku da. Hı hı. Evet. Gövde var, e, gövdeye bakalım dedikleri. Bir şeyin asıl toplu bölümü, insan bedeni. İşte hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm. Hı hı. E, kesilmiş hayvanın sakatatları alındıktan sonraki durumuna da gövde deniliyor. Hı. gramerde köklere yapım eklerinin getirilmesiyle ortaya çıkan türev sen daha bilirsin evet. e, gövde gösterisi diye bir şey var işte aynı amaçla birleşenlerin güçlerini göstermek için büyük bir kalabalıkla yaptıkları gösteri gövde gösterisidir e, gövde atmak diye böyle biraz da esprili bir ibare var bunu ben duymamıştım Hı. gövde atmak veya gövdeye indirmek gövdeye indirmek yemek Evet, oburca yem, yemekmiş ama Hı. duymuş muydun gövde atmak? İndirmeyi duydum, gövdeye, gövdeye atmayı veya duymadım. Veya indirmek diyor gövdeye zaten TDK'de. duydum. Kas anatomide tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi, dokusu adale. Organ yine TDK'de canlı bir vücudun belli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv, mecazenesi bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş organ. Hmm, doğrudur, hmm, yayın, organı, yayın basın organı, organı, basın organı gibi. Evet, doğru. Bazen de işini görmeyen. Evet, doğru diyorsun. <gülüyor> Göndermeli olarak. Uzuv, Arapça uzuvdan geliyor, biliyoruz. Organ üye demek. Vücut ise insan veya hayvan gövdesi beden... ...eski Türkçe'de var olma, varlık anlamlarından bahsediyor Tedekede. Vücut bulmak diye bir şey var, oluşmak. Vücuda gelmek diye bir şey var. Ortaya hmm. çıkmak, oluşmak, meydana gelmek, olmak yine. E, vücuttan düşmek... ...kullanılır. Ha, güçten, kuvvetten... Evet, ...zayıflamak, yani. vücudun ortadan kaldırılması... ...diye bir şey var, öldürmek maalesef... Evet. ...TDK'de bunlar var... ...Didemciğim. Doğru... ...şimdi... Ee, ...ben araya bir Mustafa Flaubert gireyim... ...Yerleşik Düşünceler Sözlüğü... ...İş Bankası yayınlarından... Ee, gene sevgili dinleyicilerimize tabii herkes her programı her hafta dinleyemeyebiliyor. Ee, Flaubert'in yerleşik düşünceler sözlüğü aslında kendi dönemi Fransa'sında e, çok artık beylik hale gelmiş, yerleşik, basma kalıp e, herkesin o konuda o anlamı e, çıkardığı, bulduğu. Biraz da Flaubert'in buna tabii ironik alaylı yaklaştığı anlamlar yoksa Flaubert için bu demektir değil. Beden sözcüğünün bir karşılığı var eğer bedenimizin nasıl oluştuğunu bilseydik tek bir hareket yapmaya bile cesaret edemezdik hmm. diye bir karşılık beden eğitiminin de karşılığı var bütün hastalıklardan korur yapılması her zaman salık verilmelidir beden eğitim dersini sever miydin? eee Şöyle, zaman zaman, <gülüyor> zaman zaman hocaya bağlı değil. Bu, ha, bunun doğru. cevabı hep hocaya bağlı oluyor galiba ama yani e, ben ki daha sonra e, hani bir hareketlilik ve bir şey yapma konusunda çok da beceriksiz olmadığımı biraz geç yaşta e, keşfettim. E, böyle e, o gün e, spor gereçleri ilk ders getirilmedi diye veya da işte kasadan atlamayla ilgili çekince gösterildi diye aşırı haşin davranan bir beden eğitimi hocası yüzünden rapor almışlığım bile vardır. Hmm. Yani Canım, benim bir yıl kalmamış bir hafızamda böyle. Bedeni. Kasadan atlatmazlar mıydı size? Kasa değil, meyve kasası mı? Gibi neredeyse böyle üst üste konulmuş kasalar, bu tabii e, ya iyi bir okulda okudum ama birçok yanıyla da klasik bir devlet okulu özelliği de gösteriyordu. Ne yazık ki beden eğitimi dersinde daha çok gösteriyordu. Ben öğretmen olduktan sonra çok yaratıcı, e, çocuklara bu dersi çok sevdiren, çok değişik şeyler yaptıran birçok arkadaşım oldu. Hatta bir sonraki programda onlardan da ufak tefek alacağım bedenle ilgili. Ama bazen soğutuyorlar insanı bedeninden ve beden eğitimi dersinden efendim. Evet. Bedeninde altını çizerek argo sözünden bahsediyor. Fulobel bitti mi bu arada? Bitti efendim. Hulke Aktunç'un sık sık yararlanıyoruz yapı kredi yayınları. Gövdelemek diye bir şey var. Yiyip içmek yemek. Örnek vermiş buyursana misafir sen daha başlamadım gövdelemeye bak demiş Kemal Tahir bir romanında. Hmm. Ee... Çitse de bahsediyor ya bu direkt gövdelemekten ben de hmm. denk gelmedim buna. Hmm. Gövde çuval anlamı da var aynı zamanda Argo sözcüğünde. Gövdece küçük kimse Nasıl çuval? Yani bildiğin çuvala gövde mi deniyor? Evet. Ee, gövdece küçük kimseye de fare deniliyor. Ha. Öyle bir durum var. Vücuda çuval deniliyor. Vücut yapısına da coğrafya deniliyor Argo'da. Ay vücuda çuval deniyor. Evet. Aa, ay, rahmetli babaannecimin de e, bir lafı vardı. Tam haliyle hatırlamayabilirim ama işte yaşlarla ilgili söylüyor. Otuzunda şöyle, kırkında onları hatırlamıyorum. Çok küçüktü Ama sekseninde koy çuvala vur duvara der idi. Hmm. <gülüyor> Onu hatırlıyorum. Sen şimdi çuval deyince, <gülüyor> evet. Ee, evet, argo bu kadar. O zaman ben Akdoğan Üskan'a geçeyim mi? Buyurunuz efendim geçiniz tabii ki. Efendim e, Notos'tan basılan e, sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğü vücut kimyasının e, karşılığı var. Biraz değişik bir karşılık Keremcim. Neymiş bakalım merak etme. Dikkatle etmemiş. dinleyelim. E, i̇ş adamlarının çocuklarının okul saatinden dahi haberdar olan yeraltı dünyası liderlerinin ihalelerde yol açtığı metabolik reaksiyon. Şöyle şimdi hmm. daha iyi anlayacağız ne olduğunu örnek cümle verilmiş tükürüğüm kuruyor vücut kimyam bozuluyordu demiş korkmaz yiğit. Ee, Başbakan Mesut Yılmaz'ın fesat karıştırmakla suçlandığı Türk Bank ihalesi nedeniyle yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı'nın sesini telefonda duyduğunda verdiği tepkiyi anlatmak için bu cümleyi kullanmış. Hmm. Ee, 1998 kasımı Hürriyet gazetesinden alınmış. Vücut kimyamızı neler bozar başlığı altında da bir incelemesi konuşabiliriz. Bir sürü şey evet. bozuyor <gülüyor> ya da güzel bir hale getiriyor. Ee, böyle olumsuz bir şeyler yaklaşmışken Agnes Mişo'nun kadın düşmanı sözlüğünden de örnek Buyurun. vereyim. Can yayınlarından basılmış. Ee, Agnes Mişo deyince Agnes var da vefat etti. Aa, Yönetmen. Evet. Ona da bir analım. Evet. Ben. Evet. Oldu Sevgime. biraz zaman evet. ama Hı -hı. evet. Ee, efendim, e, tabii Agnes Michon'un sözüne de küçük bir e, açıklama getirelim. Floberte olduğu gibi, e, bu zaman içerisinde e, kadın karşıtı kadın düşmanı söylenmiş pek çok e, cümlenin e, içinde yer aldığı ve artık kelimeler halinde sözlük haline dönüştürüldüğü bir sözlük. Organlar karşılığı şöyle, kadınların organlarını burada betimlemeye kalkmayacağım. Çünkü onlar iğrençtir demiş Korolus e, Lineaus. Hem de Historia Naturalis diye bir eserde böyle hmm. buyurmuşlar kendileri. Buyurmuşlar evet bence de. Vücudun karşılığı içerisinde. da var. Evet <gülüyor> buyurmuşları tırnak içinde söylüyoruz. Vücut Vücuduna gelince genç kız onu zaten fazlasıyla iyi tanır. Her şey onu vücuduna iltifat etmeye, onu süsleyip bir put gibi tapınmaya yönlendirir. Kendi içinde daha güzel bir şeylerin varlığını göstererek onu vücudundan soğutmayı başarmanın yaşamsal bir önemi vardır demiş Fenelon. Kızların eğitimi 1687. Yani insanın sadece vücuduyla ilgilenmesindeki sıkıntıyı göstermesi açısından bir sorun yok ama gene de bir taraflılık var yani orada. Bütün kızları, kadınları aynı kefeye koymakla bu kadın sözlüğü sana yaramadı diyormuşum. Efendim, <gülüyor> aksine aksine şaka yapıyorum. Ben şeyi hatırlıyorum, Agnes Mio kısa bir ön sözü var kitabın. E, işte, annesi mi, büyük mi yanlış söylemeyeyim. E, şey diyor, şimdi çok kızacaktı diyor. Ben bu çalışmayı yaptım, bu sözü derledim diye ama diyor. Hani Aslında bunun hmm. da bir sebebi var. Yani e, kadına bakışta da e, ne yazık ki böyle bir olumsuzluk... Çok Maalesef. var hala süre geliyor hatta <gülüyor> biz beden vücut e, kelimelerinden bahsederken çok da fazla kadın üzerinden gelişen bir sıkıntı olduğunu da söyledik bir de kendi vücuduyla bu kadar aşırı uğraşma noktasında sanki daha çok kadını görüyoruz hani erkek uğraşmıyor değil tabi ama e, bu da yine toplumun erkeğin beklentileriyle de ilgili bir şey İlla bir güzelleşmek iyi görünmek bilmiyorum ne dersin hak veriyorum ama süremiz maalesef doldu mu Evet. Devam kadın, kadın cinayetleri mevzusu da var yani ha, bir yandan da Ortadan kaldırılan kadın vücudu. Evet, bedeni evet. maalesef insan bütünlüğünü yok edilmesi Türkiye'de de çok sık her gün duyuyoruz neredeyse. Allah evet. akıl izan eylesin efendim diyerek. <gülüyor> yani bütün e, vücutlara e, saygı duyalım, sevgi duyalım, sağlıkla yaşatalım onları diyelim. Ben illa da bir ders vardım ama mesleki deformasyonu <gülüyor> <gülüyor> <Niye? Niye? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi haftalar efendim. İyi haftalar efendim. Hoşçakalın.